Ağabeyimiz Allah'tan korusun. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. ala Amin. Muhammed ve ala Amin. ve sahbihi Amin. Sallu ala Amin. Muhammed. Sallu ala tabibi Amin. Muhammed. Sallu ala Amin. Amin. Muhammed. Değerli kardeşlerim, bu haftada geçen haftaki konumuza Amin helal, rızık üzerine konuşacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealnelleyle libasen ve cealnellehnehara maaşâ sadakallâhu'l-azim. Değerli kardeşlerim, Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de, Nebe Suresi'nde okuduğumuz ayet-i kerimede bize, biz geceyi, istirahat zamanı, gündüzü de Mâişe temini, rızık temin zamanı, çalışma zamanı kıldık buyuruyor. Yine başka ayet-i kerime de "Ve halallahu'l-bey'a Allah ticareti, alışverişi helal kılmıştır. Faizi haram kılmıştır buyuruyor. Elbette Müslüman bireylerin yükümlü olduğu işlerden birisi de helal rızık temin etmektir ailesinin, çol çocuğunun ve kendi nefsinin helalle beslenmesini sağlamaktır. Bu hepimize verilen dini bir görevdir. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor ki talabul cihadi, talabul halali cihadun. Helal rızık peşinde koşmak, gayret etmek cihat etmektir. Bir insan helal rızık temini için çaba sarf ettiği zaman attığı her adım döktüğü her damla ter Allah katında kendisi için birer ibadettir ve bu gayreti de Allah katında cihad ediyor derecesine verilen bir sevaptır. Başka hadiste de onun için peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah çalışkan kulunu sever buyuruyor. Onun için değerli kardeşlerim biz Müslümanların önemli görevlerinden birisi çalışmak olduğu kadar çalışırken de helal peşinde koşmaktır. Bir insan ekmek teminiyle yükümlüdür ama bunu helalle yapmak zorundadır. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz yine bize peygamberlerin hayatını anlatırken buyuruyor ki hiçbir insan kendi alın teriyle kazandığından daha helal bir lokma yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud Aleyhisselam bile kendi alın teriyle kazandığını yerdi buyuruyor peygamberimiz. Onun için de Allah Teala bize peygamberlerin hayatını ki sadece roman olsun diye, sadece tarihsel bilgiler sahip olalım diye değil, hayatları bize ibret olsun diye öğretiyor. İşte peygamberlerin hayatlarında bize Örnek olan yönlerden birisi de hemen hepsinin de bir şekilde rızık temini peşinde koşmalar olmuştur. Biz peygamberiz, oturalım, başkaları çalışsın, biz diyelim dememişler. Bizzat kendileri her biri birer meslek sahibi olmuş. Kim mi? Hazreti Adem Aleyhisselam ne ile meşgulmuş? Çiftçilik yaparmış. Yine Hazreti Nuh Aleyhisselam, Neccar. Marangozluk mesleğiyle uğraşırmış. Hazreti İdris Aleyhisselam terzi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam yine tarımla uğraşan bir peygamber. Hazreti Salih ticaretle uğraşan peygamber. Hazreti Davud da demircilik yaparmış, zırh imal edermiş. Ve peygamberimizin de hayatında değişik işlerle uğraştığını biliyoruz. Çocukluğunda Çobanlık yapmış ki Hz. Musa'nın da mesleğidir. Daha sonra ticaret kervanlarının başında durmuş ki genel olarak peygamberlerin hepsinin ortak mesleği de çobanlık olmuş. Hikmeti ilahi gereği çünkü Allah Teala daha sonraki dönemlerde kendilerine yüklediği o kutsal görevi, peygamberlik görevini, tebliğ görevini yapabilmeleri açısından Koyun sürüsü, gütme kabiliyeti vermiş, bununla hal olmuş, hasbihal etmişler. Bunu öğrendikten sonra da insanlarla çok daha mülayim şekilde muamele edip, insanları da nasıl eğitimden geçireceklerini, insanları nasıl sevk ve idare edeceklerini allah Teala, o peygamberlere bu çobanlık mesleği sayesinde öğretmiş. Yani anlıyoruz ki peygamberlerin hepsi, böyle bir meslek sahibi olarak yaşamışlar. Peygamberlerden sonra sahabe efendilerimiz de böyle davranmışlar. Hatta biliyorsunuz en fazla hadis rivayet eden sahabe Hazreti Ebu Hüreyre'dir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh hazretlerine sen neden bu kadar çok hadis rivayet ettin diye sorulduğunda demiş ki ben muhacirler çarşı pazar alışveriş peşinde koştururken, ensar Müslümanları da mal mülk peşindeyken, ben Peygamberimizin dizinin dibinden ayrılmadım da onun için. Yani Hazreti Ebu Hureyre de diğer ensar ve muhacirinin böyle bir uğraşı içerisinde olduğunu bize aktarıyor. Yine İmam Gazali Hazretleri de sahabelerin hayatını anlatırken diyor ki, onlar kara ve deniz ticaretiyle meşguldüler. Yani sadece karada ticaret değil, deniz yoluyla da yapılan ticarette öncüydüler. Onun için Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala rızık teminini teşvik ettiği gibi bizzat ticaret kelimesi de özel olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de sekiz defa ticaret kelimesi geçiyor ki bunlardan beş tanesi gerçekten bizim anladığımız manada İnsanın insanlarla yaptığı alışveriş anlamına ticaret üç tanesi de Allah'la yapılan kulluk görevi olarak yapılan dünyadaki yatırım olan ibadetler ama bu alışverişin ücreti ahirette ödenmek üzere olan ibadetten yani ticaretten bahsediyor. Allah aslında bunu da bir şekil bir çeşit ticaret olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla da burada üzerinde durmamız gereken husus alın teridir. Herkesin alın teriyle e, helal rızık peşinde koşmaları. Bir gün İmam Ahmet bin Hamber Hazretlerine soruyorlar. Diyorlar ki bir adam ben camide oturayım. Allah bana rızgımı göndersin. Ben hep ibadetle meşgul olayım derse bu adama ne buyurursunuz dediklerinde diyor ki bu adamın ilimden nasibi yok. O diyor peygamberimizin Allah benim rızgımı çalışma sonunda bir rivayete göre de kılıcın gölgesi altında olduğunu buyurduğunu duymamış mı? Yani bir insanın sadece oturarak rızgını beklemesi dinimizde hoş görülmemiştir. Onun için Allah Teala'nın isimlerinden birisi de Rezzak ismidir. Esma'il Husna'dan birisi. Allah Teala herkesi bol bol karşılıksız rızıklandırır eski zamanda alimlerden birisi bu rezzak isminin tecellisini merak etmiş Allah-u Teala gerçekten yeryüzündeki herkesin rızgını madem veriyor bol bol veriyor ise o zaman benim de rızgımı verir peki öyleyse demiş ben bugün hiç kıpırdamayayım medresede öğrencileri gönderdikten sonra kendisi bir köşeye çekilmiş bekliyor Bekliyor, bekliyor ki Allah'ın rızak ismi celili tecelli edecek. Ama nasıl tecelli edecek? Saatler geçiyor, saatler geçiyor, gelen giden yok. Öğrenciler, başkaları geliyor, gidiyor, yemek yiyor, içiyorlar. Değişik sesler geliyor ama hiç kimse hoca efendiyi düşünmüyor. Ta ki artık hayli vakit ilerlemiş, gece yarısı olmuş. Hoca ne zaman ki bir öksürüyor. Öksürünce aman üstadımız... Siz burada mıydınız? Herkes geliyor, yetişiyor öğrencilere. işte yemek yediriyorlar. Başka hizmetinde bulunuyorlar. Ve o zaman diyor ki bu hoca efendi, tamam. El-Hak, Allah Teala'nın el ismi doğru bir tanımlamayla razzaktır Allah Teala tüm kullarının rızkını verir. Ama kulun bir nefes kadar, bir öksürük kadar da dahi ...kalebı olduğu zaman, bir öksürük kadar gayret olduğu zaman. Allah rızkı verecek ama insandan da bunun karşılığında bir gayret istiyor. Bu gayret ne kadar küçük olursa olsun. Tabii ki rızık çalışmak ibadettir, önemlidir, güzeldir dedik ama... ...bunun helal yoldan olması gerektiğinin de özellikle altını çiziyoruz ki zaten ticaretle alışverişle uğraşan insanın rızık temini peşinde koşan insanın yapması gereken çeşitli kurallar vardır. Bunların en başında rızkının helal olandan helal yoldan gelmesi zorunludur. Bir insanın haram bir rızık temin etmiş olması neye benzer? Kana bulaşan mikroba benzer. Bir damla mikroba kana mikrop bulaşır. Tüm vücudu nasıl sararsa insanı perişan ederse işte vücuda insanın biriktirdiği elde ettiği halam yolla kazandığı rızık da böyledir. O insanın malının bereketini götürür. Aile huzurunu giderir. Bir de o insanın imanını zayıflatır. Eğer haram lokma almışsa. Onun için de işte Ariflerden bizzat demiş ki bana bir tane helal yoldan kazanılmış ekmek getirin, ben bu ekmekle 40 kişiyi tedavi edeyim. Niye? Sadece bir ekmek eğer sağlam helalle kazanılmışsa bu bir şifadır. Helal rızık şifadır ve öyle bir şifadır ki bununla tam 40 tane hastayı tedavi ederim diyor. Onun için de bugün toplumumuzda insanın maruz kaldığı haram Yoldan elde edilen gelirler ancak bir insanın zaruret miktarına fetva verilmektedir ki mesela bir insan içki satan bir yerde ya da faizli bir müessese de çalışması ancak ancak açlıktan ölmemesi kastıyladır. Başka hiçbir iş temin etme imkanı yok ise eğer başka bir iş buluncaya kadar ancak o da eğer imkanı varsa ...böyle bir yerde bulunabilir... ...bunun dışında hiçbir şekilde... ...harama... ...bu ister faiz olsun... ...ister kumar olsun... ...ister içki olsun... ...ister Allah'ın yasakladığı... ...diğer herhangi bir çeşit ürün olsun... ...bunların bulunduğu yerde bir insan bulunması... ...bunlara hizmet etmesi... ...bundan rızkını temin etmesi... ...doğru değildir... ...bunlar mümkün değildir... ...bunlar ancak... ...ancak ne kadardır zaruret olduğu kadar mümkün olabilir. Bunun dışında olamaz. Düşünün ki bir insan helal rızkı varken onu terk edip de haramın peşine giderse herhalde Ya Rabbi belamı ver demiş olur. Bu ne zaman serbesttir? Ancak haramla e, helal yoldan temin imkanı olmadığı zaman. Değerli kardeşlerim birinci şart bu. Helal rızık temin etmesi. Başka ne şartı var? İkinci olarak da İnsanın amel niyetini halis tutması, yaptığı her işte niyeti sağlam olmalıdır. Onun için de bir insan sabah evden çıkarken evladı iyaline helal rızık temin etme niyetiyle evden çıkıp akşam dönerse gün boyu yaptığı işlerden sevap kazanır. Eğer başkasını el açıp direnmemek için ya da haram rızk, boğazımızdan geçmesin düşüncesinde ise, niyetinde sağlam ise, işte o zaman bu insan, Allah katında makbul bir iş yapmış olur ki, helal rızık temini peşinde koşan ikinci insanın bir görevi de budur. Değerli kardeşlerim, üçüncü olarak da insanın yapması gereken görevi nedir? Tartıda, ve diğer hususlarda alışverişte şerhi, fıkhi ölçülere dikkat etmesidir. Yani tartarken hile yapmamasıdır. Malın ayıbı varsa malın aybını gizlememesidir. Peygamberimiz bir gün Medine'de çarşı pazar dolaşırken bir buğday ticareti yapan bir adamı görüyor. Bir çuval buğday var, elini şöyle bir attığında... Buğdayın üstünün güzel olduğunu ama altının yaş olduğunu görüyor. Soruyor, diyor ki hayrola bu nedir? Ya Allah, yağmur yağdı, e, ıslandı, için içinde ıslak bölümünü alta koydum dediğinde buyuruyor ki men gashjene feliseminle, aldatan bizden değildir. Onun için sattığı ürünün eğer ayıbı, kusuru, noksanı, eksiği varsa onu söylemek durumundadır. Mal satarım, işte sattığım mal ayıplıdır, ayıplı tarafını gizlerim. Kötü bu malları alta koyarım. Veya işte herhangi bir alışverişte müşteri bilirse vazgeçebilir ya da bu özelliği bilirse malın değeri düşer düşüncesiyle malın herhangi bir yönünü gizliyorsa bu insan dürüst davranmamış olur. Onun için... E, alışverişte, helal rızıkta, rızık temininde bir insanın dikkat etmesi gereken hususlardan birisi de budur. Bir başkası helal peşindeyken iyi niyet dedik ne yapması lazım, ne yapması lazım yaptığı işin ticaret olduğunu, alışveriş olduğunu, dünyevi bir rızık olduğunu bilecek, daha açık bir ifadeyle yaptığı, başka niyetle yaptığı işi bir başka şeye alet etmeyecek yani Abdullah İbni Mübarek Hazretleri'nin söylediği gibi... ...diyor ki Abdullah İbni Mübarek Hazretleri insanların en şerlisi, en kötüsü dini kullanarak kazanç elde edendir. Görünüşte sen Allah için çalışıyor zannediyorsun, bir şekilde destek olmaya çalışıyorsun... ...bakıyorsun ki arkasından başka bir şey var, kendine çalışıyor... Görüntü başka, gerçek başka, işte bu da nedir? Bu da bir insanın en şerli insan olduğunun işaretidir değerli kardeşlerim. Yani dikkat edeceği hususlardan birisi de budur. Değerli kardeşlerim, sahabeler dedik, büyüklerimiz hep ticarette alışverişle uğraşmışlar, alın teri dökmüşler, hiç kimse başkasından geçinmeyi beklememişler. ...bunlara bir başka örnek... ...Hazreti Abdurrahman İbni Avf Hazretleri... ...hani Peygamberimiz... ...Ensarlı Müslümanlar ile... ...Muhacir Müslümanları... ...birbiriyle kardeş ilan etmişti... ...Hicretten sonra... ...işte Peygamberimizin... ...kardeş ilan ettiği iki sahabe de... ...Sad İbni Rabbi Hazretleri... ...Ensarlı ile... ...Abdurrahman İbni Avf Hazretleri de muhacirdi... ...bunların ikisini kardeş ilan etti... Bu kardeşlik o kadar çok ileriydi ki Saad Hazretleri Abd Abdurrahman radıyallahu anh'a dedi ki gel kardeşim benim iki bahçem var hangisini istersen senin olsun. Kardeşiyle paylaştı. Dedi ki sonra benim iki hanımım var hangisini istersen birini sana vereyim. Bu kardeşlik böyle bir kardeşlikti. Bunun üzerine Abdurrahman İbni Avf Hazretleri de dedi ki Allah sana... Malını da ailene de bereket versin. Huzur içerisinde bunlarla yaşa. Sen bana çarşının yolunu göster. Gelir gelmez ilk işi çarşının yolunu öğrenip ve daha sonra büyük tüccarlar içerisine katıldı. Ne demek istiyoruz? Başkasının yardımıyla yaşamayayım, alın teri dökeyim diye Hazreti Abdurrahman İbni Avf Hazretleri Medine'deki Beni Kaynuka çarşısına gitti ve orada alışveriş yaptı. Başka bir misal daha. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz en büyük sahabe en faziretli insan o da alışverişle alın teriyle meşgul idi. Bir gün kendisini peygamberimizin hayatındayken meşguldu. Ama peygamberimizin aleyhisselamın vefatından sonra ne oldu? Halife oldu. Halife olduğu halde bu devlet parasıyla geçinilmez, bu para benim ağzımdan geçmemelir diye bir başka taraftan da yine alın teriyle gayret etmeye, alın teriyle geçinmeye devam ediyordu. Bir gün Hazreti Ömer ile Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri ikisini gördü. Ebu Ubeyde radıyallahu anh kim? Anadolu'nun ilk fatihi, Antakya'yı fetheden sahabe. İkisi birlikte Hazreti Ebu Bekir Efendimizin ...başının üzerinde koca bir kumaş çuvalı taşıdığını görünce üzüldüler. Ve üzülmeleri de Hazreti Ebubekir'in Bekir'in yük altında inliyor olmasından değil sordular. Sen ne yapıyorsun böyle ya Ebu Bekir dediklerinde dedi ki ben rızkımın peşindeyim, rızkımı temin ediyorum. Ama onlar dediler ki sen Müslümanların işlerini gör... ...maaşını biz kendi aramızda sana vereyim. Yani devlet parası yine olmasın, biz verelim. Ve o zamanki anlaşmaları işte günde bir miktar e, koy, yarım e, beden et karşılığı bir şeye anlaşmışlardı. Bir süre Hazreti Ebubekir Efendimiz böyle devam etti. Ama bundan da aldığını yine biriktirmiyor, bir şekilde harcıyordu ki... ...vefat ettiği zaman terekesinde bir tane hizmetçi, bir tane de deve kalmış... Başkası Hazreti Ömer'in yardımıyla elde edildiği için ve vasiyeti kızı Hazreti Ayşe Validemize diyor ki bu hizmetçiyi Müslümanların işlerinde kullanacaksınız. O de, hizmetçinin görevi artık Müslümanların kılıçlarını temin. Askeriyenin hizmetine girmiş silah teminiyle silahların bakımıyla üstlenmiş o günkü görevi. Deve, deve de demiş Müslümanların hizmetinde olacak Her ikisinde vakfetmiş O deveyle de işte o zaman Su taşıtmışlar Ve Hazreti Bu ikisi Hilafet makamına teslim edildiği zaman Hazreti Ömer Bir defa daha iç geçirmiş ve demiş Ya Abu Bekir Allah sana rahmet eylesin Sen Hayattayken kendini zora sokmuştun Hayattan sonra da geride kalanlarını zora soktun. Yani mal mülkü evlatlarına bırakmadın. İşte hazineye devretmekle de bir şekilde böyledi büyüklerimiz. Böyle gayret ederlerdi. Başkasından gelmişse ancak ancak hayatı idame ettirecek kadar bunu biriktireyim de duracak kadardı. Onun için değerli kardeşlerim rızık temininde uğraşan insanın riayet etmesi gereken bir başka husus da malın ayıbı, kusurunu söylemeli ve ölçüye, şer'i kurallara dikkat etmeli dedik. Yani faizde alışveriş yapmamalı, alışveriş esnasında yalan söylememeli, neyse dini kurallar bunların hepsine uymalı. Başka ne yapmalı? Başka aynı zamanda bir de nasihat, emri bil maruf görevi vardır. Ya bu müşteridir. Bunun şimdi kötülüğünü söylersem bir daha gelmez. Oo ne güzel, bravo size deyip alkış tutmak değil. Varsa gördüğü bir yanlış bunu ikaz etmek görevidir. Çarşıda, pazarda ne varsa usulüne uygun, münasip bir lisan ile kötüyü de alkışlamamak, ona ne yapması gerekiyorsa onu söylemek. Aynı şekilde müşterinin de aldatılmasına da engel olmak. Bu uh, da yine Evliyaullah'tan Yunus bin Ubeyd Hazretlerinden bir vayet gelmiş ki... ...Yunus Hazretleri kumaş ticaretiyle uğraşan birisi. Elinde envai çeşit kumaş var. İşte kumaşların bedelleri de 200 ile 400 dirhem arasında değişik kumaş. Kendisi bir gün namaz vakti camiye gidiyor. Giderken de dükkana kendi yerine mağazasına yeğenini bırakıyor... Ona da söylüyor. Bak bu mallar şu şu şu ben gidiyorum. Tam kendisi camiye gidiyor. Namaz dönüşü geliyor ki dükkana başka bir adam gelmiş. Alışverişe gelen bir kişi yine mal satıyor. Hangi maldan? 200 dirhemlik kumaştan satıyor. Kaça satıyor? 400 dirheme. 400 dirheme malı almış. Gidiyor. Adam Bu müşteri sevinçle yoldan giderken Hazreti Yunus Çevirip soruyor. Kaça aldın bunu? Diyor ki 400'e olur mu canım? Sen kazık yemişsin, pahalı almışsın. Bunun fiyatı bu değil. Dediğinde sen hangi dükkandan aldın? Şu dükkandan. Kendi dükkanını gösterdiği halde hayır sen pahalı almışsın. Git iade et diyor. O adam diyor ki yok amca merak etme sen. Bu malı ben ucuza aldım. Bizim oralarda bunu 500'e satıyorlar. dedine yok yok sen git iade et diyor. Ve kendisi girmeden bekliyor. Yeğeninin dönmesini ve kendisi yeğenine götürüp iade ettiriyor. Yani bu mal müşteri razıydı, aldım değil. Ve dönüşte yeğenine gelip diyor ki, ey evlat sen niye böyle yaptın? Ben sana söylemiştim, bu 200, bu 400'dü. Diyor ki, amca kendi razıydı, alan satan alan razı, satan razı. Kendisi bunu kabul ettiği için sattım. Ben ile yapmadım, öyle olduğu halde kabul etmiyor. Diyor ki, helal rızık böyle gerçekleşmez. Böyle biri olsa bu maldan bize hayır gelmez. Neyse mal odur. Onun içinde o zaten o müşterinin müşterinin daha pahalıya sattığı halde malı iade ettirip düzeltiyor. Ve ifade etmeye çalıştığım gibi eğer varsa bir yanlış adam elinde haram bir içecek eğer alışveriş şam kalıcı iyi ya bravo yap sen onu. Yeter ki ben sana mal satayım diyemez bir insan. Varsa gördüğü bir yanlış, haram olduğu bir şey, ona usulünü uygunca düzeltmek, ikaz etmek zorundadır. Ben kimseyle kötü olmayayım. Çarşıda herkes beni iyi bilsin. Çevremde iyi bilineyim. etliğe diye, diye karışmayayım demek bir Müslümana yakışmaz. Müslümanın her zaman görevleri içerisinde emri bilmaruf, nehi anil münker vardır. Değerli kardeşlerim, Çarşı pazardan bahsetmişken Hazreti Ömer'den rivayet edilen bir hadis-i şerifi daha nakletmek istiyorum ki Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kim çarşıya girer de La ilahe illallahü vuhdehu la şerike leh lehu mülkü ve lehu elhamdu yuhyi ve yumid ve hua hayyü la yemut bi'edihil hayr ve hu ala kulli şeyin kadir. Bu maalde birkaç e değişik ifadesiyle kim bu kelimeyi tevhidleri getirirse Allah kendisine binlerce sevap yazar binlerce günahını affeder hatta bir rivayete göre bir milyon sevap yazar bir milyon günahını affeder bir milyon da derecesini yükseltir. Aslında bu mantık olarak uydurma hadis mantığına daha çok benziyor çok sevap verildiği için ama bunu öyle e, dikkat etmişler ki Kuteybe bir Müslim diye bir zat sırf bunu duyduktan sonra her sabah çarşıya gider insanların alışveriş yaptığı bir yere bu tesbihleri yapar geri dönermiş. Çünkü diyor, bunun yorumunda, tefsirinde insan iyilik olan yerde ibadet mahallinde ibadet edebilir. Bu normaldir. Ama insanların telaşla ...birbirini aldatma peşinde uğraştığı, konuştuğu, dünyaya daldığı, tavla attığı, televizyon seyrettiği, toto oynadığı bir yerde... ...füskü insanların daha çok aldandığı, kötü kötü fotoğraflara baktığı bir yerde... ...tesbih çekiyor olmak, ibadet ediyor olmak, Allah'ı anıyor olmak gerçekten büyük bir derecedir. Onun için de böyle bir insana büyük miktarlarda derece verilmiştir büyük miktarlarda tesbihatının da karşılığını bulmuştur. Değerli kardeşlerim helal rızık peşindeki insanın dikkat edeceği bir başka hususta her anda olduğu gibi helal rızkında da Allah Teala'ya şükretmesidir. Allah bir nimet vermişse bunu bana Allah vermiş diyerek bu nimetin sahibini hatırlamaktır. Son değerin büyük meşayih-i kiramından merhum Sami Efendi Hazretlerinden bir rivayet edilmiş ki, bir gün bir grup öğrencisi, bir grup müridanı kendisini ziyarete gelmiş. Sami Efendi Hazretlerine kendileri bürokrat. Demişler ki efendim biz bürokrat kimseleriz. Kamuda çalışıyoruz. Mesai saatlerimiz kısıtlı. İşte sabah 8, akşam 5. Cumartesi pazar tatiliz. Bunda da daha da az olabiliyor. Ama bir de ticarette uğraşan kardeşlerimiz var. Alın teri döküyorlar. Bunların mesaileri de çok uzun. Cumartesi pazarları da yok. Bizim ibadete daha çok vakit ayırma imkanımız olduğu halde bunların böyle bir imkanı yok. Bunlar daha az ibadet edebiliyor durumdalar. Çok yoğunlar, meşguller. Ama demişler buna rağmen onların derecelerinin bizden daha iyi olduğunu hissediyoruz. Onlardaki iman bizde yok. Niye dediklerinde Sami Efendi Hazretleri buyurmuş ki bakın nedendir? Siz şükürsüzsünüz de ondan. Siz maaşımız garanti diyorsunuz. Maaşımız garanti. Onun içinde aldığınız paraya, maaşa, ücrete şükretmiyorsunuz. Halbuki diyormuş onlar her sabah darabayı açtıklarında ...dükkanlarına geldiklerinde... ...çarşıya pazara gittiklerinde... ...önce şöyle bir gökyüzüne... ...bakarlar... ...Yarab diye işten bir dua ederler... ...Yarabbi sen göndereceksin diye... ...her gün... ...rızkın yeniden Allah'tan gelmesini beklerler... ...siz de eğer şükretseniz... ...siz de o mertebeye ulaşırsınız... ...onun için insanın... ...her zaman rızkının peşinde... ...bunu gönderenin... ...Allah olduğunu bilmesi... Rabbine bu açıdan da şükretmesi gerekir ki helal rızık peşindeki insanların yapması gereken görev. Elbette helal rızıkta şunu yapması, şu ticaretle uğraşması, bu işte çalışması filan gibi net bir ayrım yapılmaz. Bir insan helal olan her işte çalışabilir, yeter ki rızayı ilahiye aykırı bir iş olmasın. Peygamberlerin tarımla uğraştıklarını, terzi olduklarını, demirci olduklarını söyledik. Hepsi değişik işler yaptılar. Değerli kardeşlerim, Hazreti Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Peygamberimiz aleyhisselam bir gün kendisini görüyor. Elini tuttuğunda, Hazreti e, Muaz'ın, e, Sa'd bin Muaz'ın, e, Hazreti Muaz bin Cebel'in oğlu Sa'd bin Muaz'ın, elinin nasırlaşmış olduğunu görüyor. Peygamberimiz soruyor ya saat nedir bu elin dediğinde diyor ki ya Resulallah ben çoluk çocuğuma nefaka temini için hurma bahçesinde çalışıyorum. Ondan ellerin böyle dediğinde Peygamberimiz Aleyhisselam tekrar tutuyor ve elini diyor ki işte bu eller Allah'ın sevdiği ellerdir. Bir başka yerde de cehennemden uzak duracak eller bu ellerdir. Neden? Çünkü helal rızık peşinde gayret etmiş, nasır bağlamış, çalışmış, gayret etmiş, çabalamış. Ve onun için de başka hadis-i şerifinde buyuruyor ki Peygamberimiz, ''Muhakkak ki sizden biriniz sırtında odun toplaması herhangi bir kimseden bir şey dilemesinden daha hayırlıdır. Gidip odun toplasın, odun taşısın ama dilenmesin.'' Dilenene diyor Allah direnme kapısını açar bir insan direnmeye başladıktan sonra başkalarından bir şey beklemeye başladıktan sonra Allah onu her zaman direnmeye mahkum eder ne yapmalı? gayret etmeli ne yapmalı? alın terini dökmeli isterse bu sırtında taşıdığı bir odun olsun değerli kardeşlerim son bir hadis-i şerif okuyarak İnşallah sohbetimizi tamamlamış olalım. Ne dedik? Bir insan her ne çeşit olursa olsun. ister ağır iş, ister hafif iş, ister ticaret, ister başka iş. Ama yeter ki çalışsın. Mesela çarşı pazar, pazarcı olarak gayret etmek. Buyuruyor ki Peygamberimiz, pazarımıza mal getiren, Allah yolunda savaşan gibidir. Ta... İnsanların ulaşması mümkün olmayan bir yere mal götürüyorsun, rızık temini için, para kazanmak için götürüyorsun ama öl olduğu halde Müslüman memlekete hizmet ettiğin için Allah bu yaptığın işi sevaphanene yazıyor ve bunu adeta Allah yolunda savaşmış gibi sevap veriyor. Başta okuduğumuz hadiste de vardı, helal temini peşindeki her türlü gayret cihat sayılıyordu. Burada da pazarımıza mal getiren diyor en ucuza yere kadar. Ve son hadis-i şerifimizde de buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselam "Et tacirus sadukul emin ma'annabiyine vas-suddeqine ve'şühada" Salih Salih tacir doğru ticarette uğraşan insan. insanları aldatmadan yaptığı işin hakkını vererek yapan, şer'i kurallara tam olarak uyan tüccar, güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Allah dünyada ticari işlerini böyle düzgün yapan insanları peygamberler, sıddıklar ve şehitler mertebesinde haşt ediyor, Onların katında değerlendiriyor. Bir insanın hadis-i serifte yine bir insanın iyi Müslüman olduğuna çok namaz kılması, çok oruç tutması, çok ibadet etmesiyle değil, parayla olan ilişkilerine göre karar verin buyduğu Peygamberimiz. Namaza gelince çok namaz kılıyor, çok ibadet ediyor ama dünyevi diğer işlere gelince Allah'ın kanunlarını unutuyorsa bir insan, makbul bir insan değildir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.